Ortalama olarak %7 oranında güneş enerjisinden karşılandığı bildirildi. Bu oran Haziran-Ağustos arasındaki dönemde %10 seviyesine çıktı. İtalya Elektrik Dağıtım Kuruluşu Terna tarafından yapılan açıklamada 2013 yılına dair ön bilgilere göre ülkede güneş enerjisinden üretilen 22.1 terawatt saat enerji var.